Perişan efem kurban bayramı özel Geçen bölümün özeti Ömer pekinin kurbanlık ineği kaçmış ve ineği bulmak için programı Veysel'e bırakıp gitmişti Geçen bölümün sonu Ömer bey sorduğunuz önceki soruya cevap vermedim Dilerseniz ona bir cevap verelim. sonra diğerine geç. Ya geçelim. abici bırak şimdi önceki soruyu falan filan ya O zaman cevap verseydi kardeşim Allah Allah daha gidip kurban keseceğiz görüyor adamlar soru sordurmuyor ki. Ömer abi Al işte ne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 Efendim Perişan Efem şimdilik bu kadar yazan ben Ofisboy Veysel Hakkı'ya oynayanlar ben Ofisboy ve Hakkı'ya teknik yapın ben Ofisboy Veysel Hakkı'ya at dinleyin dinleyiciler. Geçen bölümün devamı. Allah razı olsun Veysel efendi programı iki dakika sana bırakıp gittik yazan sen oynayanlar sen her şey sen oldu demek yerimizde gözün var ha? Ne yapayım abicim ya aylardır başrol verdiğin yok. Be tek çöz bile başrol oynuyor. Biz daha halen gelgit ayak işlerine bakıyor vallahi. Aha buraya yazıyorum. Bak söylüyorum sana. Aha. Bu camiada en tepeye çıkacağım. O zaman geleceksin, sen bana yalvaracaksın rol ver deyin. Ama ben vermeyeceğim. hep bile bakmayayım. Yık. Neyse vesil. Bizi ilgilendiren konuları kamuoyu önünde konuşmayalım. Sonra görüşürüz. Bana şu alo kurban hattını bağla çabuk. Arkadaş bu radyoda ofis boy muyum, sekreter miyim, oyuncu muyum belli değil vallahi ha. Telefon yanında git bana lan. Neyse, abiciğim bak bir yerlere gelmek istiyorsan tabandan geleceksin tabandan. Öyle zıt diye şöhret olunmaz. İşte ben, ben var ya ben, ben tabandan geliyorum kardeşim. Niye? Çünkü bu radyonun taban seramiklerini ben yaptım. Ona zamanla yükseldim ve tavandaki boyaları yaptım. Tamam, telefonumu kendim bağlarım. Defol çık şimdi. Ya Ömer abi affet ya, haklısın vallahi. Bir an için kendimi aşan laflar ettim. Kusura bakma, neyse. Tamam Veysel, tamam. Bu seferlik affettim ama dinleyiciler affedecek mi bilmiyorum. Tamam tamam, tamam affettik. affettik. Affettik hadi. <gülüyor> Bak dinleyiciler de affetmiş. Allah razı olsun sayın dinleyiciler. İyi Veysel tamam tamam hadi. Hadi Allah selamet versin ben kurbanım derdindeyim zaten. Git git. Sen görürsün Veysel efendi. <gülüyor> Alo, e, alo kurbanım kaçtı yakalayın hattı mı? Hayır alo kurban keserken elimi kestim yardımcı olalım mı hattı? Buyurun nasıl yardımcı olabiliriz? <gülüyor> e, Sağolsunuz hanımefendi de ben alo kurbanım kaçtı hattını arıyorum da. <gülüyor> Maalesef yardımcı olamayacağım. Yardımcı olabilmem için kurban keserken elinizin kesilmiş olması lazım. <gülüyor> Allah Allah ya bayan bari telefon... Aha, kapattı. <gülüyor> Barış numara numarayı arayayım. 0 300 12. Alo kurbanımı bulun hattı mı? Evet buyurun nasıl yardımcı olabiliriz? Valla kurbanım kaçtı bulursanız yardımcı olabilirsiniz sanıyorum. Lütfen ayrılmayın. He. Sizi yetkiliye bağlıyorum. İyi bağla. Alo kurbanınızı bulalım hattı. <gülüyor> Beyefendi kurbanım kaçtı. Beşti yediydi ne bileyim aslanım ben kurbanın kaçtı. <gülüyor> ya öyle değil kurbanım ipini koparıp kaçtı yok oldu yok. Beyefendi biz kaçan kurbanları bulmuyoruz. Kesilecek kurban buluyoruz. Bana kesilecek kurban bulun derseniz elimizde kurban çeşidi var. Ne cins olsun, öküz, dana, ine, keçi. <gülüyor> Allah, Allah ya kardeşim iki saattir beni oradan oraya atıp duruyorsunuz. Ben kaybolan kurbanım istiyorum ya. Allah deletmeyin adamı be. Ne bağırıyorsun kardeşim öyle söylesene. Ayrılmayınız lütfen. Alo Bayram kaybolan kurbanınızı bulalım mı hatta El <gülüyor> şükür ya. Beyefendi iyi kurbanlar bayramım kaçtı da bulabilir misiniz diye şey etmiştim. Kaçan bayramlara biz bakmıyoruz. Onu Diyanete sorun beyefendi. <gülüyor> ya, yani iyi bayramlar Kur kurbanım kaçtı da yanlış şey ettim ya. Akıl kalmadı ki birader. Ha şimdi oldu. Olay ne zaman oldu? Dün sabah oldu. Nasıl oldu? Vallahi kurban ipe bağlıydı. Sen ipi ellerinle çöz. Yanına da not bırakıp kaç. Notta ne yazıyordu? Kesilmeye gittim dönemeyeceğim. Maşallah baya esprili kurbanmış. Beyefendi saçmalama ya. Kurban not yazar mı ne esprisi? Beyefendi siz söylemediniz mi not vardı diye? Evet ben söyledim. O zaman ne bağırıyorsun? <gülüyor> Neyse kardeşim. Hak mısın tamam. Bir an önce kurbanımı bulursanız. <gülüyor> Bir sahip sahipçi kamyon gelmişin burada cat cat cat ötüp duruyorsun ya. <gülüyor> Millet bayram tatili yaparken senin gibiler yüzünden biz kurban peşinde koşturuyoruz. Ey yarabbim ya Resulallah. Kurbanınızın cinsi. İnek. Yaşı ve annesinin kızlık soyadı. H Yaşı de annesinin kızlık soyadını soramadım. İsterseniz bekleyin bir sorup geleyim. İneğen der. Senin annenin kızlık soyadı. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> aslan oğlu. He. Kuyruğunun uzunluğu. Benim mi ineğin mi? Tabii ki ineğin. Bir <gülüyor> metre on santim. Peki. Toynak iziniz var mı? Ona be? İneklerde parmak izi olmadığı için... Toynak izi kullanıyoruz. Aa, yok ama! Bunu göndereyim! Bütün ekiplerin dikkatine, bütün ekiplerin dikkatine bir adet kurbanlık inek kaybolmuştur. Benekli, uzun kuyruklu, boynuzlu. Toynak izini ve robot resimlerini gönderiyorum. 6 saat sonra Alo beyefendi benim ineği arıyordunuz. Buldunuz mu acaba? Beyefendi maalesef ineğinize uğraşamadık. Ama kendisi kaset doldurup not bırakmış size. <gülüyor> gazet doldurup not mu bırakmış? Valla başta ben de inanamadım. Ama kasetin üzerinde kendi imzası var. Aha teyip burada. Dinletelim istiyorsanız. <gülüyor> Dinleyin bakayım. Dinleyin. Aha play'a basıyorum. Aha play. <gülüyor> Tek sayın sahibim Ömer Bey. Maalesef her kurban bayramında biz kurbanlarla ilgili anlayamadığımız bir takım konuşmalar oluyor. Bayram bizim bayramımız olduğu halde... Şöyle rahat rahat bir kesilemiyoruz. Bunu <Gülüyor> bilsinler ki biz biz kurban olarak kesilmekten zevk alıyoruz. Siz insanlar bizi bırakın da kendi menfaatleriniz için göz kırpmadan kurban ettiğiniz masum insanları düşünün. Bayramlar birlik beraberlik zamanıdır diyorsunuz... Ma, ...insanlardan uzaklara kaçıyorsunuz. <Gülüyor> Hala aranızda birbiriyle konuşmayan dargın insanlar var. Tek isteğim ma, bu bayram kavgalı olan herkesin barışması... Mabi de savaşa hayır. Ma. Ben inek ben ekli kız. Ma. Türkiye Radyo'nun tek arka ömürlük komedi program Perişanazan çıktığın bu kadar Perişan Perişanazan her gün dünya radyo'da. Yazan bölüm var Pekin oynayanlar bölüm var Pekin. Serkan Öztürk, Vural Arısoy Burak Yılmaz Efendim Radyodakilerin hepsi Teknik Yapım Ben var peki Al işte Veysel Adını hiç söylemedim Niye? Çünkü sen bana kazık attın Bittin oğlum <gülüyor> Bak hiç Veysel dedim mi? Demedim Demem Bundan sonra programda bir kere bile Ofis boy Veysel demeyeceğim abicim Demeyeceğim Ofis boy Veyselmiş <gülüyor> Hadi bakalım